ve ilmi aleyhinde bir hüccet olup ahirette Allah subhanehu ve teala ilminin sebebiyle onu cezalandıracak demektir. Çünkü servet ve riyaset sevgisini ilmine karıştırdı. ilmini tuzak yaptı. Ayet-i kerimede وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Dünyada